Mastidan kalmanyakar çekmiş ama daima misut kalmış ibret kadınlara ibret olacak kanım. Allah nur için. Allah kara Allah şimdi bütün tesbih